Walk Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah It's not you, it's me Yes, yes you are Yes you are She's Dur bir bağırsın da ondan sonra I So Hanfendinin bağrısı bu kadar oluyor fazlaca. <gülüyor> Bir hanfendi yalançı demek çok ayıp. Günaydın sevgi dinleyiciler. Vokal sunduğu modern sevaller devam ediyor. 11 Haziran 2014 Pazartesi Salı ee, veya Çarşamba olabilir veya bunlardan hiçbir olmayabilir. E, çarşamba sabahında son sürat e, devam ediyoruz. E, Sevgili Oktay Temirci ile beraber bakalım ee, neler oluyor. Bu ne? şarkıyı ama baştan dinleyelim Faruk. Bu, bu şarkıyı bu şarkı shift dinlenecek. önce ee, tabii, ee, yani bu, şarkıyı, bu şarkı dinlenecek. Ben sana söyleyeyim bu şarkı dinlenmezse ayıp etmiş oluruz. Bu şarkıyı en baştan dinleyelim. Başta hanımefendi olmak üzere beyefendiye de ayıp ettik. Evet. Önünü almamız lazım tabii ki. Tabii. Yani sonuçta biz aynı şeyi yapıyoruz ama budur. Bize yani yani biraz da onu dinleyelim yani. Tabii yani. Evet, bu şarkıyı kim söylüyor dediklerine. dediklerini. İşte Jimmy Neil söylüyor. O zaman bırak da Jimmy Neil söylesin. Jimmy Neil, Jimmy Neil, Jimmy Neil deseler. Ee, çok teşekkür ederiz. Haklı hoş... da olur ha. Kimseye ben gık diyemem yani çok üzüldüm. Hoş, hoş geldiniz Fahal Bey. Ee, hoş geldik. geldiniz. Ben de hoş buldum. 11 Haziran e ee, 2014. Efendim, efendim başınıza aletmeyelim. Gıcırdayan koltuk yok bugün. Gıcırdayan koltuk yok. Maalesef e, Teflon EGK acağında maalesef tarihin tozlu yapraklarındaki yerini <gülüyor> aldı bugün. Taşınma e, Adası kullanıyor galiba. E, taşınma kullanıyor? bence biraz taşınma abartılıyor. Bence biraz taşınma. Bana da 20 lahmacun abartı gibi. <gülüyor> yani zaten. her şey abartılıyor, taşınma abartılıyor bu değil. Taşınmak bu değil. Taşınmak insanın kendine yakışan eve e, geçmesidir. Doğru dedin. Yani. Çok doğru <gülüyor> dedin. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Suudi Arabistan e, ve borç dünyası. istersen oradan başlayalım. Oradan başlayalım. Borç dünyası derken bizim gene borcu biliyorsun. Mısın? Evet, çarşamba günleri kimin kime borcu var, nasıl ödenecek? Efendim vade yapalım mı? Başa sarmadan bunları konuşmak istiyoruz. Ee, çarşamba bugün olduğuna göre. Bugün ikonomi, ev ekonomi konuşulacaktı. 2005'te Bir para almıştık biz Suudi Arabistan'dan da Bir para alınmış Suudi Arabistan kralı Fatla kısa bir evlilik yapan Ne Bu hanımefendinin adı Abi, hanımefendi. Jan Janan Harp Kendisine Londra'da... Canan mı, canan mı demek istiyorsun? Olabilir. Canan da olabilir ama hmm. J ile yazılmış. O canan diye mi okunur Arabistan'da? Evet. Arabistan'da J'ler C okunur. Mesela İspanyolca'da J'ler H okunur. Mesela Juan Carlos diye okunur ama Juan Carlos diye yazılır. Çok teşekkür ederim Faiz. Mesela Hemen burada bir... Şihristime notumu alıyorum. Ben çünkü bütün... J'leri J, J yazmıştım. Ha o düzel. Onu düzeltelim Ama zaten. Ama yine J de durması doğru yapmışım aslında. E, fajita yazılır. Fajita, fajita okunur. okunur. Doğru. Çok teşekkür ederim. E, Canan Harp parantez içinde 65 alacaklarını tahsil etmek için 65 e, yaşında mı? Dava açacakmış. 2006'da bir dakika hesap yapıyorum. 2006, 2005'te 2005'te hadi 9 sene önce 56 yaşında. İyi vallahi bravo. Ama yok daha önceden yapılmış evlilik. 1968'de. Ha, bak şimdi çok mantıklı oldu Ülkelik çünkü sen... gizliymiş evlilik. O daha da güzel yani rock and roll olmuş. Gizlice yapılmış. Hem rock and roll hem çok güzel. 68'de olduğuna göre hani gençecik bir hanefendiğiyle evlenmiş. Tabi tabi. Oradan çünkü e... bir insan affedersiniz hiçbir kadına şey demiyorum ama 56 yaşında bir kralla evlenmeyi başarabiliyorsa ben saygıyla eğilirim. Faiz e, olur. Gönül bu sonuç olarak. 30'unda 30 40'unda neler yapar derim yani. 12 milyon sterlin borçları var bana demiş. Kimin kralın mı? Hı hı, kral kral ailesinin ve kral. prens e, oğlu Hep. prens Abdülaziz'e dava açıyormuş şimdi. O krallık demiş benim gaydim, meşgullerimle dönüyor. 12 milyon sterlin dediği nasıl bir paraya borcu nasıl olabiliyor ya? İşte o, onu ben canım kocan kral olursa o kadar şey olur şimdi karı koca arasında borç alacak verecek çok atla deve olmaz yani görümcesi ister bir şey ister atıyorum hani senin böyle bir şey ne olsa hanımın akrabası gelse akrabası dediğim kardeşi gelse desek ki ya oktaycın bir yüz iki yüz bir şey verirse. Yani krallıkta da öyle işte bir, bir 10 milyon sterlin verir misin? Tak verdin gitti geçmiş gün yazmazsan unutursun. Unutulmuş zaten işte önceden böyle bir şey benim demiş bana demiş borcunuz var demiş 12 milyon sterlin kadar demiş. Nasıl efendim 12 milyon sterlinin nasıl? Bankadan mı göndermiş? Na nasıl? Bankadan gönderdiyse hemen haciz çıkarsın. Nasıl borç Buradan da tiyomu veriyorum. Haciz çıkarsın. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Fahir Bey. 12 milyon sterlin davalık oldu şu anda. Oğlu uğraşacak, duracak. Abdülaziz efendim. O, oğlu Abdülaziz. E, Abdülaziz uğraşacak, duracak Canan Hanım'la. Abdülaziz'i yani mesela eğer böyle bilmiyorum hala o isimde Türkiye'deyse Abdülaziz diye birisi var da Yani ne diye kısaltılıyor Abdülaziz'i? Abdül. Abdül. Aziz Hı. ne oluyor? Abdi denebilir. He? Abdi denebilir. O, o, Aziz Ab denebilir. Bazı arkadaşlarım var. Mesela Aziz diye konuşur. Abdülaziz. <gülüyor> İlk okul arkadaşları Aziz diye söylüyor. Aziz diye söylerler. Ya da bankadan aradıklarında Abdülaziz Bey size hangi isminizle hitap etmemizi isterseniz? Seni bankadan aradıklarında Abdül... Tevfik diyorlar değil mi Fahir? Evet. Sana Tevfik diye telefon açan kişinin ben şey olduğunu biliyorum. Daha resmi konuştuğunu senin. Hı -hı, tevfik dedi bana. Bugün efendim nereden tevfik arıyorsunuz falan filan diye böyle... Tabii aradayı mesafemi koyuyorum. göz kapaklarından ben sana anlıyorum karşıdakinin tevfiklediğini. Hiç kusura bakmasınlar mesafemi koyarım ona göre davranırım. Çok güzel yapıyorsun gerçekten. E e ne olacak şimdi işte 12.000'i bunu artık mahkemeye intikal ettiği için Suudi Arabistan mahkemeleri. Tabii yayın yasağı gelir zaten yakında buna. Ama ee, yani biliyorsun Suudi Arabistan mahkemelerinde falan böyle yani kafa kesme cezaları falan da veriliyor ya Suudi Arabistan'da. Ya kraliyet ailesi söz konusu olduğu için parasını, kesilir, parasını veriyor musunuz efendim? Esas kraliyet ailesinde ya o bir karşı tarafa saygı. Mesela ha karşı Japon, tarafa diyorsun. Japonlarda da samuray geleneğinde vardır yani. Hep oralardan gelme. Ha. ha zaten şey verilmiş. Oktay ha ha. Bir dakika. Para verilmiş. Yıllardır saklanan bu evliliğin sırları gün yüzüne çıkmış. Daha doğrusu çıkmasa neden olabileceğini belirtmiş uzmanlar. Mahkemenin kararını açıklamasının ardından bir basın açıklaması yapan Canan Harp. Eğer prens kararı temize taşımaya karar verirse, kralla olan evliliğimi anlattığım kitabının filme çekilmesine izin vereceğim demiş. Abo. Ve kraliyet ailesinin sırlarını ortaya dökeceğim demiş. Amanin. Canlı Hanım ne kadar... O da sizde ama siz yani, çok yumuşak karnından çok... vurdunuz. Ben dedim ama... Ne yaptınız ya? Ne yaptın? Ya artık bitmiş gitmiş yani bu his, özeliniz, kral da olsa özeliniz. Gerçi kadıncağızı neler etmiş ki demek ki. Demek 12 ki milyon sterlin. 12 milyon sterlin Ne bu iş Canlı Hanım, kendilerine başarılar diliyoruz. İki tarafta e, en kısa zamanda uzlaşırlar diyoruz. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ve Örümcek Adam gerçek oluyor Bu ee, acaba? Mı acaba? Oluyormuş. Gerçi zaten Örümcek Adam'ın gerçek olduğunu biz filmlerden daha önce şey yapmadık. Daha önce ya. ben 3-4 tane filmde gerçekten öyle bir şey var yani. Örümcek. Neydi? Tom Cruise müydü? Clive Owen mıydı öyle zıplayan? Şöyle kafamı salmıyorum ama <gülüyor> ben hakkımı Clive Owen'dan yana kullanmak istiyorum. <gülüyor> Bile bir şey söyleyeceğim. Yani nazar diye bir şey var yani biliyorsun. Ya yani örümcek adam diye de bir şey olduğuna ben inanıyorum yani. Çok doğru Nasıl ya. Nasıl ben bugün nazar varsa aya çıkıldığına, adam var. aya ayak basıldığına inanıyorsam bugün örümcek adam neden olmasın? Ya yani olmaması için bence hiçbir neden yok. Pek a olması için pek çok sebep var ama. Amerikan askerlerinin düz duvarlara ve cam yüzeylere kolayca tırmanabilmesini Askerlerin sağlamak amacıyla. Askerler düz duvara tırmanması zaten o, o bir dimi şey o gelenektir değil mi? O düz duvara tırmanmak e, demek ki bazı de esirgiyorlar. Askerde askerlikte e, çalınma diye bir şey yoktur. Hı -hı. Efendim düz duvara tırmanmak e, diye, bir şey, diye bir şey vardır e, Zaten mesela ip ip koyuyorlar o halat e, bilmem neler falan. Tabi orada ip vardır kesin. İp, hayır canım ip, ip, ip, ip, ip, ip adamlar ipa tırmanıyor. Neden? Çünkü Adamların enerjisini deşarj etmesi lazım. Dua dü ne yapıyor? Asker orada şey yapmış birikmiş birikmiş ne yapıyor? Düz duvara tırmandırıyor indiriyor. At, üç bir kere rahatlıyor. beş lira. Bir rahatlıyor. Bitiyor gidiyor Bitti, işte. Bitti gitti. Ee, bundan sonra Amerikan Savunma Bakanlığı böyle bir proje geliştiriyorlarmış. Bundan sonra ee, böyle yapacağız demiş. Bundan sonra böyle düz duvara tırmanabileceksiniz. Cam Dosta yüzeyleri. güven düşmana korkusu alan. Valla ben öyle şey mesela böyle propaganda filmleri hazırlanıyor ya. Evet. işte. Askerler böyle zorlu koşullarda falan böyle şeylerden çıkıyorlar. Efendime söyleyeyim kamufle olmuşlar. Hı. Ebe diye böyle yaprakların arasından bir anda fışkırı veriyorlar. Nerede bahsediyorsun bunu? Nerede? Askerde bu dar... mi gösteriliyordu? Ben hiç izlemedim Aynen, bir pro... askerde. Gerçekten işte böyle propaganda filmi. izledim ben askerdeyken. <gülüyor> Çocuk sen onları izlemişsindir Subasa. Tamam, benim askerliğimi yaptığım e, diğer arkadaşlarımın özendiği o motivasyon şey dedin ya hmm. e, videoları dedin ya motivasyon dedin? videosu demedin propaganda, şu... propaganda videosu <gülüyor> bir kere propaganda videosu da yani sen niye <gülüyor> sana Türk Silahlı Kuvvetleri sana propaganda yapsın hani bu benim dedim başka hani ülkelere şey göstermek için bizim ordumuz da canavar gibiydi şöyle falan filan ha, işte böyle ha. resmi geçitlerde falan vardır ya böyle eskiden roketleri dizip dizip tanklar buralarında döndere döndere gidiyorlardı ya işte öyle şeyde gibi yani dosta güven düşmana korku salan ben daha çok korkarım yani böyle görsel olarak 7-8 tane hiç adam yüz duvara tırmanırken görüyorum hiç Ben şeyde yani... bırak bırak hadi şey yapalım hiç mesela o öbür ülkenin şey olsam hiç şey yapmayalım hiç bulaşmayalım bunlara derim. Orada şey diye bir cümlem var rahatlama cümlesi Orada ip var abi Oradakisin kesin ip var. Bu mesela her durumda bir insanı rahatlatabilir. Yukarıdan çekiyorlar şey. abi. Misina gibi bir şey gözükmüyor. Hatta şöyle söyleyeyim görükmüyor. Çekiyorlar abi. Ha, i̇p olmadığına eminsen o zaman mıknatısla açıkla. Çok yani mantıklı. bazı şeylere hayat sıkıştığın zaman. Bilim abi zaman, bilim sonuçta yani bilim. Bilimsel yaklaşacaksın abi. Son 10-11 ayda bilim baya ilerledi yani. Ne son 10 11 ayı? 10-11 günleri. En az, en az 12 ay var ya. Çok çok ilerledi yani. Olayı 12 aya getirmen oktay inanılmazdı. Kertenkelenin ayaklarından esinlenerek ve tabii ki e, örümceğin nesinden? Örümceğin e, nefesinden. Ağından esinlenerek bir e, tırmanma ekipmanı ürettiğini açıklamış e, Amerikan, uzmanlar. Amerikan Silahlı Kuvvetleri mi? Silahlı Kuvvetler demiyoruz. Savunma Bakanlığı. Ha, Savunma Bakanlığı yani Pentagon. Zman adı verilen, daha doğrusu Zetman mı bu? Zetman adı verilen kendinden vakumlu pedler varmış. 100 kilo evet. yalnız 100 kilo ağırlığı var efendim insanın olması gerekiyor demişler. Yani yüzün üzerinde. O zaman milyon milyon adamlara verecekler. Şimdi e, sen şekilde, de mesela risk taşıyorsun şu an. Tabi evet. Yani her zaman şey yapamayabilirlerde. Bugün çok iyi abi sen çık bu duvara falan. E yani, mesela kriz anında öyle. Dün gece iyi yedin, sabahta kahvaltıyı güzel ettin. Hiç yani bulaşma. Hiç hiç, hiç çekme. Ben yine ekipmanımı üstümde taşırım. Onu söyleyeyim Fahir. İhtiyacı olanı tabii canım. Yani daha güvenli bir yerde kullanırım mesela. Ouais. Yani 7 metrelik yüksekliğindeki bir cam duvara hiç zorluk çekmeden tıp tıp tıp tıp tıp tıp, tıp, tıp, tıp Çok özür dilerim de cam duvara çok özür diliyorum. Yani Pentagon'u bu kadar hafife almak istemiyorum ama cam duvara babam da tırmanır. Bana vakumlu bir şey ver ben sana tırmanayım. O tutuyor böyle. Bir de yalayarak yapıştırıyorlardır onlar bir, bir tükmüyüyle niye bir şey çık diye. Yapıştırır ondan sonra pıçıda, pıçıda pıçıda pıçıda pıçıda çıkar O nasıl çıkıyor ondan sonra o kadar yapıştırdıktan sonra Şu ses Ha tamam ben zaten sesi merak ettim çok net bir cevap oldu Ses bu yani Hayır o kadar kuvvetli yapıştırdıktan sonra onu nasıl çıkarıyorlar o kadar 70 mi? metrede mesela Aman canım senin boş 70 değil ya 7 metre Sürekli Cam duvar nerede var Nerede tırmandıracağım bu adamı cam duvar ben, yani Hayır günlük hayatta lazım olur ya Daş Yani olur, bu beton. illa savunma bakanlığı gelişecek ama bunu yatırmanacak e, anahtarını unutursun Mesela yani sen senin tabi böyle bir şeyin yok da ama Anahtarını cam, unuttum da... ben mesela Arkaya geçeceğim otoparktan Bizim Peki. evi biliyorsun Hı -hı. Oradan fıttarı fıttarı tuğlaların üstünden yavaş yavaş o Ortada da kimsenin penceresini görmeyen bir alan i̇şte, var ya bizim dipte olmuyor, Oktay, Kimseyi oldu. rahatsız etmeden ben evime girerim ya Valla onun yerine yukarıdan aşağı inmeyi deneyin. Ekipman olarak aşağıdan yukarı çıkacağınıza. Ha terasa çıkıp mı terastan? Yani bir şekilde artık terasa indirmeli bir şey yaparsınız. Oradan şey yaparsınız. Ya da bir komşunu ziyaret et onu da şey yap. Ya da en iyisi ben gideyim Didem'den anahtarı aldım Hiç bu yaştan söyle de böyle tehlikeye girme. Evet, Didem'de vardır anahtar yani. Bir, bir telefon et yeter ya. Sen telefon edin doğru ya hiç gerek yokmuş. Şimdi düşündüm de 3 saniye. Böylece Pentagon'un bu tür gereksiz şeylere harcadığı paraların da nereler işte burada bütün Amerikan şeyi halkı şey olsun vergisine sahip çıksın diyoruz o, o şarkı, bu saati, o az o şarkı, şarkı beklenen şarkı you, it's you falan diğer şarkı Hadi. modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar Ne kadar güzel okudu ya Vallahi çok güzel okudu ya Şu teknoloji ne kadar güzel bir şey Ben dedim zaten Son 10-11 günde baya gelişti teknoloji diye Ay i̇şte dememiş Fahir? Onu sen Ay'a çevirdin Özür dilerim Böylece bir yanlış yani. anlaşılma daha, daha düzeltilmiş oldu Ve bir hatadan daha dönülmüş Dönüldü. oldu Yoksa ne olurdu öyle kapanacaktı bugün. vallahi Sen başka bir şey bileyim. söylüyorsun Ben başka bir şey anlıyorum Bunca sene sonra hala böyle olaylar oluyorsa dönüp Yazık bir kendimize var, bir bakmakla lazım. bir düzeltme ve düzenleme yapmamız lazım. Lazım. Çin hükümetinin yeni projesini anlatayım mı sana? Anlat. Çok heyecanlandım. Çünkü biliyorsun beni hayatta heyecanlandıran birkaç tane şey var. Onlardan birisi de Çin hükümetinin. Çin hükümetinin icraatları. Ya icraat planları hatta. da. Ha, hakikaten nele yapacak? Gene bu Çinliler ne yapacak diye çok merak ediyorum. Yer edin. yok abi Çin'de. Ne yapsınlar? Nasıl yer yok ya? Yer Nasıl yok. yer yok abi? Kalabalıklar. E kalabalıklar da güzel değerlendirmiyorlar. Yani mesela bak Ege'ler kaç? 3 artı 1'den 5 artı 1'e çıktılar. Ama güzel değerlendirseler de 3 artı 1 de bence olur gibiydi yani. Gansu eyaletini biliyorsun daha önce tanıtmıştık. Gansu e, tabii Gansu'da çok affedersin maşallah. Git git bitmiyor. Yeni bir yerleşim merkezi kuracakmış Çin hükümeti. E, <gülüyor> çok özür dilerim. Ne yapacaklar? E, 700 tane dağ var o bölgede. Hı -hı, düzleyeceğiz orayı. Oraları düzleyeceğiz ve buraya şehir kuracağız demişler. Çok iyi abi. Çok 700 dağ deyince yani e, sana bana çok geliyor da. Fahir nasıl yapacaklar? Allah Allah nasıl bu dağ? Ne kadar bu hafriyat nereye çıkacak? Nereye atılacak falan e, diye düşünüyorsun. olmaz abi demiş. Yani o e, biraz, biraz para harcayarak o 700 dağ düzleyeceğiz. Buraya güzel bir e, tıraşlayacağız daha doğrusu böyle tepeden Cillok tepeden. Cillok gibi yer Cillok gibi. Dümdüz edeceğiz burayı. Eski medeniyetlerin hiç aklına gelmemiş. Böyle tepelere kuruyorlar şey yapıyorlar. Yok oraya su gelmesi bir sıkıntı. İşte çukura kuruyorlar bu sefer. Sel baskını oluyor bilmem ne ne yapıyor adam. Hep suyun dibi suyun dibi suyun dibinde ne var? Ne yapıyor var? tak böyle tepeyi tak tak tak tak tak tıraşlıyor hop bütün şeyleri. Şehircilikte şey. tak tak tak yöntemi denir zaten. Yani. Ondan sonra onu bir de yukarıdan mesela bazen Los Angeles'ta mı vardı? Hatta şöyle söyleyeyim biraz Los Angeles'ta mı vardı? LA'yı ne diyorsun falan? LA'da böyle baktığın zaman e, yukarı bir yeri var ya Yukarı, yukarı Los Angeles'ta. Var evet. Yukarı, yani yukarı filmlerde var. bakıyoruz hani böyle işte dikdörtgenlere ayrılmış hani karelere ayrılmış şekilde gözüküyor evet, ya evet. hatta ben şöyle söyleyeyim görüküyor ya <gülüyor> aynı o şekilde ya onun baz alacaksın düzle al elinde şeyi cetvel, cetvel. bir cet, cetvele cet, bakar cet, ya yani. bak t cetveli falan da demiyorum normal, normal bildiğin, bir cetvel bildiğin adi 30 santimlik cetvele yalnız tek bir önemli şey var tabii orada. Bak, tabi orada o cetvelin şehir ol... ve bölge plancılığını bu seviyeye indirgemeniz beni Hatta yani misliyle üzüldüm. Faire bu yani bu şehir bölge plancılığını buraya indirmek demek değil ki. Yani cetveli alacaksın, Cetvelle bakacaksın, çizeceksin. Kroky, şehrin krokisini çiziyorum. Tek bir şey var orada cetvelin o şey taraf, o santimleri gösteren Tabii. ve artık inç inçte olabilir. Çünkü, Çünkü teknoloji çok gelişti. Ee, inç, inçli cetveller var Faire artık. Ee, yani o, o oranın böyle tırtıklı olmaması lazım. Çok kullanılmış cetvellerde öyle bir sıkıntı var. O, ondan değil canım. Düz çizgi çekemiyorsun. Yani kırılmış oluyor. Ama çocukluk zamanı herkes şey yapar ya o cetvelerle kılıç oyunu oynar. Birbirlerine takada tukada vurdukları için o oradaki tırtıklar ondan mütevellit oluşmalı. Cetveli kullandıktan sonra tekrar kabına koyunuz lütfen. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Her cetvelin bir kabı. Şüphesiz ki vardır ama ne oluyor? Yük oluyor. Ondan sonra cetveli koymuyorlar. oktay bu şehir bize? Abi şöyle 3,5 milyar dolar demişler. Bir şey değil. Ne, ne, nelere neler Ama tabii iş sonunda yine bakarız. Yani ben tahmini olarak bunu 3 söylüyorum demiş. 3,5 milyar dolara iyiymiş vallahi. O kadar hafriyat bayağı iyi yani. Sırf kamyoncu ama biraz kalabalık ya abi Çin. Hı. Yani herkes bir el atsa. El atsa doğru. Yani çok bir şey olmaz ya. Herkes şöyle bir, hadi bir İmece şey usulü yapalım şehir ya. kuruyoruz. Hep beraber yapalım. Hepimize faydalı olacak. Valla doğru bir şey. Ne kadar güzel. Bayağı böyle çok katlı binalar yapacağız buraya. Efendim böyle bir yeni yaşam alanları yapacağız. 700 tane daha deyince ben orada biraz şey oldum. Işkiller. Yalan gibi geldi değil mi sana? Evet bana yalan gibi bana geldi da ya da düzleme, geldi. düzlemeyi de şey gibi yapıyor olabilirler. Buraya bir bombalayalım falan filan. Oradan zaten hafriyatı yani bir şey attırmak lazım ya. Hmm. Tabii nereye götüreceğim abi? Toprağı biraz yumuşatmak lazım. Bir de bir Çin'de benim bildiğim çöl de var. Yani Çin'de o, o, o şöyle da, dağlık alanı daha yok edeceğiz ondan sonra. Çin'de yok yok. Yok çölde var. Bildiğim kadarıyla o. Hatta orayı da yaptılar mı yerleşim merkezi? Onu da tam bilmiyorum ama yapsınlar o çölün bir kenarında köşesinde yer vardır yine ya. Kocaman çöl fahir. Hangi çölden bahsediyorsun? Var bir tane şimdi ismini hatırlamıyorum da, bu... adını sen getir. Moğolistan Gobi Go mi? Tam yani o Moğolistan Çin şey arasında falan böyle Gobi, bir tam Gobi mi? Gobi. Çünkü ve Asya'da bir tek Gobi çölünü biliyorum. Yok Gobi değil Gobi değil. Bir Gobi çölünü bilirim, bir de Hazar Denizini bilirim. Başka başka bir çölleri var da herhalde onu da düşünmüşlerdir yani ya da artık böyle bir bir işsizlik de var içinde. Gizlisizlik yani ve gizli sinir var. Senin senin ölçeklerinden Sinirli. daha büyük olduğu için evet. si, mesela gizli sinir dedin oradaki sinir sayıda büyük olduğu için senin sinirinden çok daha çok, fazla. Çok çok fazla tabi canım. Yani senin başka bir ülkenin daha doğrusu oluşan sinirinden veya işsizliğinden çok fazla oluyor. E, tabi canım herkesin bir... Çin'den çekinmesi şey değil aman kalabalıklar falan değil gizli sinirinden çekiniyorlar. Tabi bir de Çin'in sinirlenmesi tehlikelidir faiz. Tabi canım kaç tane filmde seyrettim ben adam sinirlendiği zaman gözü dünyayı görmüyor o kadar insanın şimdi bir de hepsinde genetik. Bak mesela Çinlilerin geneline hepsi 3 aşağı 5 yukarı böyle ayırt edemeyiz biz. Sinirlidir doğru. Ve evet, sinirlidir yani. Genetik olarak hepsinde var. Ben hafazan Allah gidip bir Çinliye "Mikiamo Oktay" deseydim yani başıma neler gelir, neler. neler Alatan bir Japon'a dedim gittim. Ki yani oraya Mikiyama... uzun uzun ki or yani saygılı ve uğraşmayalım herhalde kafası pek çalışmıyor diyerek yaklaştılar yok, bana. Yok yok sevmişler seni gene Oktay. Geldiler mi sonra? Geldiler. Sonra Nerede sonra Oktay sordular. vardı bir tane değil mi dediler? Ya ne yapıyor bizim Mickey Amo dediler ya. <gülüyor> Sana artık öyle bir isim takmışlar Mickey Oktay. Yakıştı bence. Bence de yakıştı. Teşekkür ederim. Kendi kendime yakıştırdığım için. Ee, hayvanlarla ilgili bir araştırmamız var. Onu da verelim. Onu da verelim çünkü de bu saati hayvanlara kapatalım. karşı yani. bu saatimi kapatalım. Yok yok hadi bu şey reklama kadar anca. 8 çeyrek 9 çeyrek yok ya. Mi? Evet 8 çeyrek 9 çeyrek <gülüyor> dokuz, saatini. 9 9:20 e, saatini kapatmış Bana olacağız. Bana da saçma geliyor çünkü yani saat deyince saat başı deyince illa saat, evet. başındaki şey değişecek. Hayır. Hayır efendim. Yelkovanın da bir etkisi var ya bu saatlerde. Yani ağırlık akrep kadar yelkovan da değerlidir. Değerlidir tabii ki. Onu da yani hakkını şey yapmamak lazım ama hayvanlar dünyasına bir bakalım Fahir. Çünkü hayvanlara bugüne kadar hep nelerle yaklaştık? Dedi. Nelerle? Ön yargılarla yaklaştık değil mi? Nedir? La Fontaine'in bize dayattığı bir takım şeylerle yaklaştık. Efendim oradan buradan duyduğumuz çirkin olaylarla yaklaştık. Yani sonuçta bir kişinin lafına bakarak bütün hayvan dünyasını biz zan altında bıraktık yani La Fontaine diye bir adam bunlar böyle şunlar şöyle yok cır, cır böceği böyle yok tilki efendim yok, güvenilmez yok tilki böyle güvenilmez karga şerefsiz bilmem ne falan filan diye diye diye tilkiye ayrıca bir gücü varmış ama o leylekle birbirlerine yemeye giden leylekle tilki miydi öteki? hani o onun kabından vermiyordu o yiyemiyordu da falan et tilkiydi evet leylek orada ilk başta evine giden leylekti mağdur olan leylekti ilk başta i̇lk, evet ilk leylek mağduru. ev sahibi tilki miydi? aynen öyle ev sahibi tilkiydi Sonra gerçi Römer şağlıyor değil mi evet. leylek? Ve bir, bir bitiyor beraber Durup bitiyor. dururken iyi bir leyleği de kötü bir leylek halinde bize anlatmıştır. Yani aporten. evet. Ya, ya yani. kaçlarını kaldıran leylek gördük. Fareler de insanlar gibi pişman oluyormuş yapılan bilimsel araştırmaya göre. Amerika'da yapılan bir araştırma bu Fahir. Çok pişmanım. Çok pişman. Çok Hı. hakikaten çok piş, pişmanlık. Yani şöyle aslında buradaki deney enteresan. Ne? Yani onu e, şey yapalım. Deneyimizin adı restoran sırası. Ne kadar güzel. Çünkü her deneyi bili, biliyorsun bahsediyoruz ama yani adını kim yapmış falan filan bunlardan evet, bunlardan bahsedilmiyor. bahsedilmiyor. Yani adıyla sanıyla restoran sırası adlı e, deneyimize bakacak olursak. Şöyle bir labirantteki farklı yiyecek kaynaklarını seçerken. E... Ama bu da ne kadar şey farklı bir oraya koyuyor bıyday öbür tarafa koyuyor bıyday bir labirentteki farklı yiyecek kaynağı ne zaman dedi yiyecek kaynağı alıyor? sen koydun işte ne kaynağı tamam. stoklarla, stoklarla sınırlı stoklarla sınırlı evini diyecek gidecek işte bilime ayrılan bütçede sınırlı yani, yani maalesef e, bu böyle şimdi ama böyle havalı isim veriyorlar ya bilimsel adı havalı ne o işte yiyecek kaynağı <gülüyor> e fare için yiyecek kaynağı fairo ya fare için de buğday benim için de buğday ya diş buğdayı tamam sen kendini niye fareyle şey yapıyorsun fairo olur mu canım çok benzeşiyormuşuz işte Pişmanlığınız benziyor sadece. Neyse bu söylediklerinden ve umarım araştırmanın sonunda pişman olursun. Ve müşkül pesentliğim benziyor. Labirentte farklı yiyecekler bırakıyormuş uzmanlar. Biraz da hafif meşrebim. onu da söylemek <gülüyor> istedim. Farelerde de varmış hafif Tabii, meşrep fareler. Fa Vare. ee, bir tarafa bazen lezzetsiz yiyecek bırakıyorlarmış. Yani mesela bir day. Dediğin bir, gibi. Yani tofu bir şey. Aha. Eğer böyle bir süre sonra da lezzetli yiyecek bırakıyorlarmış diğer tarafa. Zeytinyağlı taze fasulye mesela. Fahin ne senin, şimdi bütün dengemi senin, alt üst senin ya. Senin dengelerin ayarlarınla oynuyorum. Lezzetli tabii lezzetsizi hemen bırakıyorlar. Lezzetliyi bir süre sonra bırakıyorlar. Ne ama bu? Lezzetli. Tofu. Lezzetsiz. Çoğunlukla fareler gidiyormuş hemen yiyormuş. Boş ver abi ne bekleyeceğiz gel yiyelim falan filan diyerek. Yiyelim oğlum bulduk işte. Hemen yiyorlarmış sonra ama mutsuz oluyorlar bir şey dediklerinden. Yüz ifadesinden mi anlıyorlar e mutsuzluklarını? Işte, abi o her canlıda var. Köti yiyecek insanı son, ya yani insanı mutsuz ettiği gibi fareyi de mutsuz eder. Tabi kedi, de mutsuz eder, eder, köpeği de mutsuz herkesi eder. Herkesi mutsuz eder yani. Onu anlıyorsun. Da, bir farede biraz kaynağı. zor. Farede nasıl anlaşılır? Farede mi? Yüz ifadesi yani. <gülüyor> Upslayarak şey yaparım. <gülüyor> ya yüzüne eşitse fare zaten ya sonuçta fare de bir memeli değil, mokday. Tamam. E, tamam işte. Yani yüzüne ekşitebilir mi diyorsun? Hem yani yüzün, midesi ekşir en kötü. Yüzüne ekşitmezse bile midesi ekşir. Lezzetsiz yiyecekleri yiyim, yiyim, yiyim, yiyim ifadeler. Ondan sonra pişmanlık e, geliştirdikleri pişmanlık duygusuyla beraber, sonra o ilk konudan lezzetsiz yiyecekten uzak durup lezzetliği beklemeye başlamışlar. Tabii abi, yani doğru. Nasıl, nasıl bunlar bilim falan filan diye koyuyorlar abi. Biraz daha duralım falan evet, tabii filan gibi. Şimdi bir tarafa koymuşlar tavuk döner. Bekliyorlar ki et, et döner, ya et döneri görünce sen. Keşke tavuk, tavuk döner şey yemeseydim diyorsun. Onu daha az bekliyorsun ama. E tabi yarım ekmeği bir de ayranla beraber 3,5 lira vermişsin. Abi, ama ne kadar iyi oldu diyorsun. Ne bekliyorsun onu? Ondan bir şey bekleme yani. Zaten bir de ücretsiz veriliyor. Sen niye paranın hesabını yapıyorsun? O da saçma. <gülüyor> Bana da bir garip geldi o fare. <gülüyor> Valla garip garip. O, hakikaten farelerin e, fındık kadar beyinleri yok ya. Abi varmış. var Yani işte. o ortaya çıktı. Birkaç deneme sonrası fareler kısa süre beklemek yerine lezzetli yiyeceğin olduğu bölüme gidip e, uzun süre e, bekleyerek o e, yiyeceğe ulaşmışlar. bir tanesi şey diyor. Zaten erken yiyince acıkıyorum abi ben yani. <gülüyor> Böyle böyle falan filan biraz bekleyelim abi. Aa, demek be. ki bana benziyen fare de var. Var abi hepimizin biz bence fareler dünyasında hepimizin bir karşılığı var. Muadili. Var tabii. Hayvanlar dünyasında. Mesela nasıl paralel evren diye bir şey var. Daha bu teoriyi kimse ortaya koymadı sevgili dinleyiciler. Yani paralel bir evren olduğuna inanıyorsun da. Hayvanlar dünyasında da bir eşiniz var. Sen az önce hayvanlar mı dedin? Hayvanlar dedim evet. Hayvansın. Hayvansın. Hepin bir eşi var. Bazıları mesela o eşini bulmuş durumda. Hani mesela böyle hayvanla... Işte o zaman güzel bir bağlama cümlesiyle hepimizin eşini bulması dileğiyle falan. Hepimizin eşini bulması bulduğu bir ortamda. Modern Sabahlar. Modern Ne kadar güzel içli içli okutu kızacağız. Bak hiç bölüyor muyuz böyle güzel içli içli okuduklarında. 9.36 oldu saatimiz 11 Haziran 2014 Çarşamba sabahındayız sevgili dinleyiciler. Şöyle bir bakıyoruz da evet Dünya Kupası artık burnumuzun dibine kadar... Dünya... Dünya Kupası burnumuzun dibine kadar, kadar geldi. geldi. Yarın geldi. başlıyor değil mi Dünya Kupası? Yarın başlıyor. Ama Şimdi... Dünya Kupası'ndan e, hemen sonra mı? Söyleyelim Fahir Ankara Jazz Festivali de devam ediyor. Ee, şöyle bakayım Dünya Kupası mı? Ankara Jazz Festivali mi? Tabii ki Ankara Jazz Festivali'ni önce söyleyelim. Bir iki, bir iki e, değişiklik var. Biliyorsun bu e, bazı ertelenen konserler oldu. Evet. Onlar bugüne e, saktı ve ilerleyen dakikalarda da burada olacak bugün evet, akşam. Ne diyorsun? Konseri var evet. E, ne diyorsun Eğitim nokta? İneğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda saat 20-30'da e, Karsu, vokal, piyano, vokal ondan sonra pek çok yeteneği olan, e, kendisi çok değerli çok, bir pek sanatçımız. Pek çok yeteneği olan bir yetenek. Adeta bir yetenek. Ad ee, bir yetenek bombası diyebilir miyiz Karsu için? Valla öyle diyebiliriz. Ankara Jazz Festivali ki bu sene kaçıncısı düzenleniyor? Ee, gırk. 40 olabilir ya da 17 olabilir değil mi? 17. Yani benim temennim 40.sını da görmek dileğiyle. Tabii. Evet. Onda onda göreceğiz. 17. Ee, Uluslararası Ankara Caz Festivali bu sene. İsterler isteyin efendim. Vallahi Fulya'ya geliyor konuklar. Hep Fulya'ya geliyor. Demek ki bizi bizi kim geldi uyu, dün? Biz kim geldi? İşte dün konseri olan e, Rol Milon. değil mi? Rol Miron. Ama yani işte tabii demek ki bizi şey yapar. Bizim İngilizcemiz mi zayıf? Çünkü biz şey okuduk ya. Ben süper lisede okudum. Sen de Düz lise. Sen Yo ben düz lisede okudum. Sen süper lisede okudun. Yok, benim zamanımda süper lise yoktu. Ama benim zamanımda olan bir şey senin zamanında olabilir mi yani? Anlaşılmadı ama yoktu. Yani benim <gülüyor> zamanımda da yoktu. Sonradan oldu. Tamam, yoktu. itiraf ediyorum. Düz lisede okudum. Sonradan süper lise. Herhalde okudum. ondan. Herhalde ondan. Bugün de yine Fuly'a geliyor. E, Karsu. Bugün akşam yarın yine konserler var. Ottu Kemal Kurdaş Salonu'nda, Kültür Kongre Merkezi'nde. Ondan sonra hemen onun içinde Modern'de e, konser var. Ve 15'inde e, Kerem Görsev Trio'yla e, Ayhan e, ile kapatıyoruz. Ama bitiyor mu Ankara'da caz? Hayır. Hayır. Ankara bu yaz caza, yağmura ve caza doyacak. Armada caz günleriyle daha sonrasında devam edecek Eylül'de. Hmm. Eylül'de dedin Arma, değil mi? Arma, Armada caz günleri dedim, bok, bok caz günleri demek istedin herhalde. Evet. Tabii bizim sponsorumuz <gülüyor> olduğu için. <gülüyor> ah, ay. Evet, e, o zaman dünya kupası evet, vurulup dibine kadar buyurun. geldi. Artık kaçarınız, göçeriniz yok. Yapacak da çok fazla bir şey yok. O zaman ne yapacağız diyenlere müjde. Şimdi geçtiğimiz e, dünya kupasında yani 2010 dünya e, futbol kupasında e, 8 tane maçın sonucunu doğru tahmin eden bir Ahtapot Pol vardı. Aa evet ya Ahtapot Pol vardı. Ahtapol, Ahtapot Pol diye geçer hatta. Akta ee, Potbol e, 26 Ekim 2020'da. Ama olmuştu galiba, o roketledi değil mi? Roketledi tabii canım. Hatta şöyle söyleyeyim çok güzeldi. Yediler Akta Potbol'u. Hadi canım yediler mi? E ne yapacaklar Oktay? Güzel şöyle size güzel bir ızgara Akta Pot yaptırayım diye. Akta Potbol'u yediler. Yediler, vah yazıklar olsun ya. O Ay. kadar yani umut bağlandı, bel bağlandı. Yok, Akta ondan sonra yemişler mi? Bence Akta Potbol biraz umut bağlamıştı böyle bir şey ama çok da biliyorsun hayatın şeyleri var. ...ne derler ona... ...dengeleri var... Ee, ...birinin canı... E, ızgara Ağar... ...Eknapot istediğinde... ...yapacak çok fazla da bir şey yok... Ee, ...neyse... Almanya'daki hayvanat bahçesinde yaşayan 4 yaşında Şimdi hayvan arıyorlar değil mi? Buldular buldular. Bulmuşlar mı? Bu ya geçen sefer şey, fil. Çok özür dilerim. De. Avrupa şampiyonası mıydı o? Dünya Kupası'ndan sonra yine başka bu işte at, at, at, at, at. bu bu Pol vardı ya onun gibi falan dediler ama olmadı 2. maçta. Affedersin ha yani. dedin çok güzel. Yayında söyleyebileceğimiz. 2. maçta 4 ee, yaşındaki fil Neli bu sefer eee Pol'ün tahtına göz dikmiş yeni hayvanımız fil Neli mi Hayvanı göz diktiğinden haberi bile yok var var var belli her hareketinden belli e, futbol şampiyonasındaki maç sonuçlarının e, çoğunluğunu doğru sonuçla e, doğru tahmin ediyor bu da mesela maç yapıyorlar kimle kim maç yapsın mesela Brezilya işte efendim bir başka dış devlet kimle de kim yapsın diyorum Brezilya'yı söyledin Hırvatistan mesela tamam Brezilya ile Hırvatistan yapsa karşılıklı kale koyuyorlar kim yenecekse ya da ne yapıyor e, maçı kazanacağını tahmin ettiği takımın kalesine e, topu gönderiyor yani şey Vuruyor var. yani topa vurma yeteneği var. Var var canım kocaman bir top var önünde şey var. O şekil bir şekil. Çok zahmetliymiş ya. Ata ne yapıyorlardı bak ne kadar zahmetsiz hayvandı. Küçücük alanda pıt pıt koyuyor şey. Şimdi saha ayarlayacaksın da top ayarlayacaksın da ortamı ayarlayacaksın. Bir kere fili o şeye stada getirmek zor ya. Stada getirmiyorlar canım. Field ne kendi, yapıyorlar kaleyeye nerede kendi koyuyorlar? Kendi hayvanat bahçesinde takılıyor işte o, o şeyler. Bol bol yer var. Ferah ferah. Ha oraya kale kuruyorlar. E orada kale... Aman kale uzun kuruyorlar. uzun anlatıyorlar mı? Burası bak onun kalesi. Aman yanlışlık olmasın. Burası Brezilya'nın Brezilyanı kalesi yani. falan. Yok, e, şimdi tabii şey yapacaklar. Biraz uğraşacaklar. Bildikleri, ee... bildiği maçlar nelermiş? Ha başlamadı canım. Kupa başlamadı. Kupa e başlayayım. nasıl o zaman nereden biliyorlar? Pek çok maçı biliyorsun. Oktay ben mi buldum fili? Özür dilerim ben mi buldum? Ben de biraz sana fazla yükledim. Bana Doğru abanıyorsun ya. Falan. Ne var ne yok bana abanıyorsun. Doğru söylüyorsun. Çok ee, özür dilerim ya. Yani olmazsa olmazıdır bir e, şey... Falcı hayvan. Ne denir? İddiacı hayvan. İddiacı hayvan. Neyse zaten Dünya Kupası geliyor. da başlayacak. Gece körümde seyredeceğiz değil mi maçları? Sabahın ilk ışıklarıyla diyelim. 11'de mi? 12'de mi ne maçacakmış ilk maç? Açılış Allah, maçı iyi. yarın öyle. Kim kim ile ilk maç açılış i̇şte maçı? İşte Brezilya bir dış devletlerden zaman, yine bir bir başka takım. takım. Efendim kolaylıklar diliyoruz. Bu arada dinleyicilerimize de teşekkür edelim. Hatırlattılar Çin'deki bu e, çılgın projeyi anlatırken. Ha. 700 daha hani tıraşlanacak da yerleşim alanı yapılacaktı ya. E, bir çölün ismini hatırlayamamıştık biz. E, o çölü kullansınlar diye konuşmuştuk. Demiş ki mesela e, Safyo Seksüel Hanım demiş ki galiba hanım. Gobi çölü var, Ordos çölü var, Taklamakan çölü var demiş. Ha Taklamakan. Yok benim dediğim Ordos. İlla bir kendine bir... <gülüyor> alternatif Hayır bir şey oraya sana. bir şey yaptılar go be, çünkü. Gobi be ben dedim zaten. Hayır zaman zamanında oraya bir şey yaptılar da oldu mu olmadı mı onu takip edemedi. Ne olacak çöl işte yani ne kadar ne. Bir tane daha yapılır o çöl kaldırır. 3-4 tane tesisi kaldırır. Vedat Bey de taklamakan demiş. O zaman buradan Çin hükümetine başta Çin hükümeti olmak üzere Çinli yetkililere sesleniyoruz. Hey Çin taklamakan hükümeti. çölünü kullanın evet, efendim. Ha. Lütfen dağlarınızı tıraşlamayın. Boşu boşuna masafa, hem geminiz, ekolojiyi yapineyim. bozmayı hem de efendim e, masafa bozmayın. Oktay evet. e, Çölü de şey Yapmak, şehir haline getirmek, e, o da bir şekilde neyi bozmaktır? Doğru, ekolojik sisteme müdahale. Onu ayarlarlar. Alan büyük. Ayarlarlar. Ayarlarlar. Hallederiz olurlar. demiş. Hallederiz abi. Hallederiz demiş. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok özlemişsinizdir belki diye böyle bir. İki sandalye gıcırtısı. Gıcırtıyla başladık. Yani birer küçük kuple. Yani o da ağzınızda bir parmak balç almak gibi olsun. Ne yapalım? Bu saati kapatıyoruz Oktay Bey. Yani son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sadece bu saat olmadığını hatırlatmak isterim. Bugün 11 Haziran, Çarşamba. Kaba bir hesapla yarın 12 Haziran, Haziran perşembe, perşembe günü biz burada olacağız. Evet Sevgili babalar günü ne de çok fazla bir şey kalmadı efendim. Evet yarın babalar günüyle ilgili bir şey yapalım ya. Evet yarın babalar babalarımız. yapalım? Erken ki? babalar günü kutlaması mı yapalım? Ne yapalım? Unutmayalım bırakırız cumaya bırakırız canım. Nasıl yaparız bilmiyorum. Yani bir bir şeyler, bir şeyler yapacağız, yapacağız. Bir şekilde bu günü atlatmaya bakalım. Bugün biraz şey gibi. Ne gibi? Daha böyle, böyle bir Kekremsi bir nazlı bir... başladı bugün evet, e ya, hakikaten nazlı başladı aman inşallah şey olmaz ne derler ona bir evet. nazlı başladı bu nazını atsın böyle güzel güzel geçsin bugün. kahkahalarla e, mutlu bir şekilde bitirdiğimiz bir gün olsun yarını zaten yarın sabah konuşuruz çok teşekkür ederiz doktor bir, hakikaten temenniler konusunda adeta lider markasınız ee, o zaman bize bir müsaade. Müsaade az sonra Fulya burada olacak. Fulya'nın Fulya Fulya her olacak. zaman olduğu gibi Ankara Jazz Tabii ki bütün kaliteli konuklar her zaman olduğu konuklar gibi. Konuklar olacak. Karsu burada olacak. Hı -hı. Ee, bakalım ne konuşacaklar. Biz de arkadan sessiz sessiz dinleyeceğiz. Hı -hı. Belki ben o konuda o kadar sessiz olabileceğimi tahmin etmiyorum ama neyse. Evet söz sen vermek. biraz hakim olamıyorsun Fahir ya i̇şte. kendine. Yani en, en son, o, hiç anlanıyorsun tabii. Yani en sonunda onu da söyleyeceğimi en başta söylüyorum. En büyük hatam da bu benim. Varsın o da benim bir hatam olarak aydınlayacak şey Yani bu, bu bu sefer de bir deneyelim gel dinleyelim şu arka arka taraf dedim yani şu arka odamız var. Bini arkaya mı çağırıyorsun? Arka odada bir buluşalım gel. Ee, e, o zaman hep herkesi arka odaya çağırdıkları güzel bir gün diyoruz tekrar olacak